Şimdi biri sana sorsa insan beyazı siyahı ne ile görür ince ve kalın sesleri ne ile işitir öyle sanıyorum ki göz ve kulak ile diye cevap vereceksin şüphesiz çok titiz bir kesinlikten kaçınarak kelimelerle ifade şekillerinde gösterilecek bir ustalık çirkin bir intiba bırakmaz hatta aksi halde biraz hürriyetsizlik vardır fakat öyle haller vardır ki bu aksi hal kaçınılmaz bir şeydir. Bunun gibi şimdi senin cevabına da doğru olmadığı halde iyice sarılmamız gerekiyor. Gerçekten bir düşün. Hangi cevap daha doğrudur? Gözlerle görüyoruz mu? Yoksa gözler vasıtasıyla görüyoruz mu? Ve kulaklarla işitiyoruz mu demeli? Yahut kulaklar vasıtasıyla işitiyoruz mu demeli? Bana göre vasıtasıyla bütün algılar için ileden daha uygundur. Gerçekten oğlum. Birçok algıların Sanki biz bir o kadar tahta at imişiz gibi içimizde yerleşmiş olması, tek bir kavramda toplanmış olması çok garip olurdu. Bu kavrama ruh densin. Ne denirse densin. Onun bir nevi aletleri olan algılarla bütün algılanabilen şeyleri algılarız. Bu açıklama bana ötekinden daha doğru gibi geliyor. Fakat bu meseleyi neden bu kadar inceden alıyorum? Biz kendimizde olan ve hep aynı kalan bir şeyle, Gözler vasıtasıyla beyazı, siyahı ve yine başka duyularla başka şeyleri algılıyorsak, sana sorulduğunda bütün bunları vücuda dayandırabilecek misin? Bu hususta benim senin yerine uğraşmamdansa cevabın doğrudan doğruya senden gelmesi belki de daha iyidir. Şimdi söyle bana, sıcağı, katıyı, yumuşağı ve tatlıyı vasıtalarıyla algıladığın uzuvları vücuttan sayamaz mısın? Yoksa başka bir şeyden mi sayarsın? Hayır, başka bir şeyden saymam. Bir duyu ile algılanan bir şeyin başka bir duyu ile algılanmasının, mesela işitilenin gözle, görülenin de kulakla işitilmesinin imkansız olduğunu teslim eder misin? Bunu nasıl inkar edebilirim? Düşüncenle her iki algıya birden ait olan bir şey tayin ediyorsan, bu ortak algı iki duygudan ne birincisi ile ne de ikincisi ile elde edilir. Şüphesiz ki edilemez. Ses ile renge gelince... Bu ikisi hakkında önce düşündüğün herhalde bunların iki olduğudur değil mi? Evet, şüphesiz. Aynı zamanda da her ikisinin birbirinden farklı olduğu fakat kendi kendisinin aynı olduğu değil mi? Başka türlü olabilir miydi? Beraberce iki ettikleri fakat her birinin bir olduğu değil mi? Bu da doğru. Bir de her ikisinin birbirine benzer mi benzemez mi olduğunu inceleyebilir misin? Belki. Şimdi... Her ikisi hakkındaki bütün bu şeyleri hangi duyu uzvu vasıtasıyla düşünüyorsun? Ne işitme ne de görme vasıtasıyla bunlara ait ortak şeyi anlamaya imkan vardır. Bundan maada iddiamız için şöyle bir kanıt vardır. Her ikisinin de lezzetleri tuzlu mudur, tuzlu değil midir diye tayin etmek mümkün olsaydı, bunu hangi uzuv vasıtasıyla tayin ettiğini öğrenecektik. Bu ne görme ne de işitme ile olabilir. Fakat başka bir şey ile olabilir. Tabi, bu da dil vasıtasıyla tesir eden duyudur. Aferin. Hepsi için olduğu gibi, aynı zamanda saydığımız algılar içinde ortak olanı sanan, bildiren, senin de buna dır ve değildir'i kattığın ve şimdi suallerimizin götürdüğü bu yeti ne vasıtasıyla işler? Senin fikrine göre, bizdeki algılayanı bu algılardan her birine eriştiren hangi aletler olabilir? Sen varlıkla yokluğu, benzerlikle benzemezliği, Ayanlıkla gayrılığı, nihayet birlikle sayılarla ifade edilenleri kastediyorsun. Şüphesiz ki sualin aynı zamanda tek de çifte ve bunlarla olanların hepsine aittir. Üstelik ruhun hangi uzuv vasıtasıyla algılandığını soruyorsun. Harikuladesin Tehid Benim sualim de tam bunu hedef tutuyordu. Bunun için hiçbir uzuv gösteremem. Ama ayrı ayrı algılar için olduğu gibi bunun için de özel bir uzuv olduğunu sanmıyorum. Fakat belki de ruh, kendi kuvvetiyle her şeyde ortak olanı düşünerek algılıyor. Gerçekten güzelsin Teitetos. Teodoros sana çirkin derken yanılıyordu. Zira kim güzel bilgi verirse, o güzel ve iyidir. Fakat güzel olduğunu bir yana bırakalım. Bir de bana karşı çok iyi davrandın. Ruhun düşünmelerinde kendi kuvvetiyle olduğu kadar vücudun yetileri vasıtasıyla da idare edildiğini görür görmez çok uzun bir açıklamaya girmekten vazgeçtik. Zira benim kendi düşüncem buydu. Seninkinin de bu olmasını istiyordum. Bu işte böyledir zaten. Şimdi varlık her ikisinden hangisine aittir? Varlık bütün fikirlerimiz arasında en genel olandır. Benim fikrime göre varlık, ruhun yalnız başına kendi kuvvetiyle algıladıklarına aittir. Benzerlikle benzemezlik, ayrılıkla da mı? Evet. Aynı zamanda güzel, çirkin, iyi ve kötü değil mi? Ruhun geçmiş, hal ve gelecek üzerinde düşünüp taşınarak, bilhassa bu gibi şeylerin varlıklarını karşılıklı ilgileri bakımından incelediğini sanıyorum. O kadar acele etme. Ruh, sertin sertliğini, bunun gibi yumuşağın yumuşaklığını dokunmayla algılayacaktır, değil mi? Evet. Fakat ruhumuz bunların varlıklarını ve ne olduklarını, karşılıklı zıtlıklarını, nihayet bu zıtlığın özünü derinden derine inceleyerek, karşılaştırarak bir hüküm vermeye uğraşır. Şüphesiz. Birinci cinsten algı yetisi, yani vücut vasıtasıyla ruhun haberdar olduğu bütün intibalar, hayvanlarla insanlarda, doğumdan itibaren tabiat vergisi olarak vardır. Fakat bu intibaları varlıkla fayda ile ilgileri bakımından kıyaslayan düşünceler, yerleşecekleri yere cehitle, zamanla, uzun bir eğitim pahasına yerleşmezler mi? Şüphesiz. Onun için insanın daha varlığı algılayamayan kısmının, yani vücudun, hakikati kavraması mümkün müdür? Şüphesiz, hayır. Bir meselede hakikate erişmeyen, bu hususta asla bir bilgi edinemez değil mi? Öyledir. O halde duyularla alınan intibalarda bilgi bulunmaz. Fakat bu intibalar hakkındaki düşünüşlerde bulunur. Zira görünüşe göre varlığa ve hakikate bu alanda varılır. Ötekisinde ise imkansızdır. Öyle görünüyor. Şimdi bu kadar ayrılıklarına rağmen her ikisine de aynı adı verebilir misin? Bu doğru bir şey olmaz. O halde görmeye, işitmeye, Koklamaya, soğuğa, sıcağa ve bu gibi şeylere ne ad verirsin? Hmm, algılamak. Başka ne diyebilirim? Demek ki hepsine birden algı diyorsun. Öyle yapmak lazım. Bu da varlığa varmadığı için bizim iddiamıza göre hakikate de varamaz. Demek ki bilgiye de varamaz. Asla. O halde Tehid bilgi bilgiyle algının aynılığı hakkında artık yapacak bir şey kalmadı. Görünüşe göre öyle Sokrates. Hem artık bilgiyle algının ayrılığı tamamıyla aydınlandı. Ama konuşmamıza biz, bilginin ne olmadığını değil, ne olduğunu bulmak için başlamıştık. Bununla beraber, bilgiyi algıda değil, artık ruhun şu yalnız ve doğrudan doğruya şeyler ile meşgul olduğu durumunda arayacak kadar ilerlemiş bulunuyoruz. Bu duruma Sokrates bana öyle geliyor ki, sanı yani doksa denir. Haklısın dostum. Şimdi bundan öncekilerin hepsini unut. Yanına kadar sokulduğun şeyi daha açık görüp görmediğine dikkat et. Bir daha söyle bakalım. Bilgi nedir? Doğrudan doğruya sanı olduğunu söylemek imkansızdır Sokratesim. Çünkü yanlış sanı da vardır. Fakat herhalde doğru sanının bilgi olma ihtimali vardır. Benim de cevabım şimdilik bu olsun. Gerçekten, incelememiz ilerledikçe bunun doğru olmadığı meydana çıkarsa şimdi yaptığımız gibi... Yeni bir tanım bulmaya çalışırız. Böyle emniyet ve güvenle konuşman, Teyit deminki çekingen cevaplardan daha çok hoşuma gidiyor. Böyle ilerlersek ya aradığımızı bulacağız, yahut hiç bilmediğimiz şeyler için daha az hayale kapılmayı öğreneceğiz. Herhalde bu sonuncusu bile hiç de kötü bir kazanç değil. Öyleyse şimdi ne fikirdesin? İki türlü sananın bilgi olduğunu tespit ediyorsun değil mi? Evet, benim şimdilik fikrim bu.